mmm -hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Takva hayat, bütün Müslümanların hedefi. Çünkü Kur'an Müslümanların kitabı. O da Hüdenlil Müttakîn bir kitap. Müttakilerin kitabı. Takva işini filanca Müslüman gruba havale ettiğimiz zaman bindiğimiz dalı kesmek denen atasözü çıkar ortaya. Çünkü Allah hüden lilmuttakîn buyuruyor. Kur'an müttakilerin kitabıdır. Müttakî yani takva sahibi, takvalı yaşayan demek müttekilik en son zirvesi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin durduğu yerdir. Ondan sonra Ebubekir Bekir, Ömer, Rüthman, Ali radıyallahu anhümün yerleri var. Evet, bu asırda veya yarın ya da dün Ömer gibi olmak biraz hayal olabilir. Ama 100 değil de 98'de kalırsın. 98 değil de 78'de kalırsın. Yani tamını yakalayamasan da birazını alırsın. Sıfır niye olasın ki? Takva hayatını, müttakiliği, tarikata girenlerin, tasavvufa bağlı olanların özel mesleği zannetmek, şeytanın bize açtığı en derin kuyudur. Bütün müminler takuva hayatı yaşamak için vardırlar zaten. Ama bu bazıları için zirvede devam eden bir yolculuktur. Bazıları için orta yoldadır. Bazıları için henüz yeni başlamıştır. Yeni başlayan bile güzel. Kime göre? Olmaz, olmasına gerek yok diye başından savana göre çok güzel. Hiç olmasın, başından savmıyor. Onun için cennete giden yolun krokisini bize çizen Gazali Minhacül Abidin kitabında bu bölümde takva hayatı yaşamak zorundasın. Aksi takdirde müttakilerden yani takva hayatı yaşayanlardan olmadığın sürece işin zor demeye çalıştı. Bunu bize izah etmek istiyor. Rahmetullahi aleyh. Tekrar vurguluyorum. Takva yüzde yüz Allah'ın razı olacağı şekilde yaşamak demek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyle yaşadı. Ebu Bekirler radıyallahu anh'ım, o hedefe çok yakın yerlerde yaşadılar. Peygamber gibi olamadılar. Ama peygamber gibi olamıyoruz madem, bırakalım bu işi demediler. Bu peygamberin işidir demediler. Yapmaya çalıştılar. Yapmaya çalışınca da yapamasalar bile kazandılar. Allah samimiyetlerini gördü çünkü. Ne indi bu sefer Kur'an'da? Radıyallahu anhüm ve radû Allah onlardan razı oldu. Onlar da Allah'tan razı oldular. Şimdi sıkıntımız bizim takva sözcüğünü yaşlı hacı amcalar, hoca efendiler onların da emekli olanları, torunlarını bile evlendirmiş neneler, tarikata girmiş ihtiyarlar, genç tarikata girenler gene biraz daha böyle uzak ondan, Yemin olsun bu Kur'an'a iftiradır. Yanlış bu. Dün kelime-i tevhid söyleyip bugün Müslüman olarak sabah namazına başlayan insan bile takva hayat yaşamaya adaydır. Ama en baştan bene göre değil bu iş. Sakalım kısa. İşte feracen bir numara dar. Böyle numaralarla yola çıktın mı... Şeytan avuçlarını ovalar. Oh! Bundan mutluluk duyar şeytan. Ebu Bekir radıyallahu anh olabilir misin? Sahabi olamazsın. Öyle bir heyecan taşıyabilir misin? Niye olmasın? Var mı? Yok. Ama hedef Allah gösteriyor Ebubekir gibi olun diyor. Olmayacak bir şey olsa Allah bize biz onu gösterir mi? Göstermez. O zaman bizim gayemiz Tam takva hayatı yaşamak. Gençliğimizde, evlendiğimizde, çocuk büyütürken, çalışırken, evimizi yönetirken, iş yerimizi yönetirken, insanlarla oturup kalkarken, siyasete girersek, siyasete destek verirsek, ticaret yaparsak, köyde yaşarsak, nerede yaparsak yapalım, hedef tam takva üzere yaşamak. Neydi takva yaşamak? kalpte Allah'ın razı olmayacağı işleri bulundurmamak. Özellikle de günahlar tabii. Günahlar. Bu süreci bu şekilde anlamazsak eğer, gazali dinlerken bile şeytan şuna inandırır insanı. Ya ne değerli insanlarmış bu ashab-ı kiram. Tabiinde çok değerli insanlarmış. Maşallah, maşallah. Sonra, yok sonrası. Bu Müslümanlık değil. Kur'an-ı Kerim'de bir ayet var mı? Ashab-ı kiramın büyüklüğünü itiraf eden cennete girecek. Böyle bir ayet yok ki. Onlar gibi olan cennete girecek diye. Bir sürü ayet var, hadisi var. Yüreğimiz ve bedenlerimiz Allah'ın dostları olan ashab-ı kiramla, tabi'inle, tebeut tabi'inle beraber olacak. Onlarla beraber olacağız biz. Bugün eğer ben takva değilim, doğru mu? Doğru, hakikaten değilim. Ama olmak istiyor muyum? Elbette istiyorum. Ben istiyorum, zıt tarafa da gitmiyorum, Rabbim de yardım eder bana. Budur umudumuz. Eğer böyle düşünmezsek takva ashab-ı kiramla beraber gömülüp gitmiş bir şey olur. E Kur'an Huden lil müttakilerin Muttakilerin hidayet kitabı bu diyor. O zaman Kur'an'ı da ashab-ı kiramla beraber gömmek lazımdı. Kur'an elimizde elhamdülillah. Ve bizim kitabımız Takva alternatifi olmayan Müslümanlıktır. Peki filan Müslüman bir ay içinde beş büyük günah işliyor. Onun da mı hedefi bu? Elbette hedefi bu. Şu andaki puan durumunu 20 mesela 100 üzerinden olsun 19 olmasından iyi. İnşallah bir dahaki ay dörde düşer bu günahlar. 25'e çıkar. Evet bu rakamı biz bilmiyoruz ama melekler hesap ediyorlar. Meleklerin elindeki defterde bizim puanlarımız var. Bir kere biz takvayı, müttakiliyi, Allah'tan korkarak yaşamayı, vikaye demiştik Gazali. vikayeyi hayal görmeyeceğiz. Avucumuzda da görmeyeceğiz. Uğrunda çırpındığımız şey olarak göreceğiz neden? elhamdülillah müslümanız yeniden müslüman olacak halimiz yok o zaman hedefimiz bizim müslüman olmak diye bir hedef değil müslümanız çünkü elhamdülillah e bu mücadelemiz ne? müslümanlığımızda kalite yükseltmek onun adı takva işte müslümanlığımızın adım adım büyümesi gerek üç günde olur mu bu? Olur. Olan var. Üç günde takvanın zirvesine gelen sahabi var. Ama biz bunu geç başladık diyelim, otuz günde olsun, otuz senede olsun, doksan senede olsun, o yolda yaşayalım, hiç önemli değil. Belki de bizim takva heyecanımız, yani aman ben bir takva olayım, şeklindeki heyecanımız, bazı gevşek takva yaşayanlardan daha iyidir. Çünkü o heyecan henüz yorgunluğumuzun gelmediğini, hala arayış içerisinde olduğumuzu gösteriyor. Bu büyük nimet. Nasıl olsa ben zikirlerime başladım, günde bin defa salavat getiriyorum, yüz defa şunu yapıyorum, her gün şu sureyi okuyorum diye ipi gevşetip rahatına bakan daha kötü durumda. Arayışımız, Ebu Bekir anh'ın durduğu yere kadar gözümüzü dikmektir. İnşaallah. E nasip olmaz, olmazsa olmasın. Herkes sevdiğiyle beraber dirildiği gün, melekler şahit ki benim derdim Ebu Bekir olmaktı, Asiye olmaktı, Khadija olmaktı, Aisha olmaktı. Rodiyullah'ın hün e tamam. Allah da bunu istiyor zaten. Demek ki takva anlayışımızı böyle bir yere oturtmamız lazım. Gazali'yi de boşuna dinleriz, ayetleri de boşuna dinleriz o zaman. Çünkü ayet dinledikçe maşallah, maşallah, maşallah. Maşallah demek bir ibadet çeşidi mi? Ne demek maşallah? Niye sen öyle olmak istemiyorsun? Biz kim? Kimsin sen? Kafir misin? Münafık mısın? Mürtet misin? Maazallah. Biz kim, onlar kim? Kimsin sen kim? Kimsin? Biz kim, onlar kim dediğinde onlar ashab-ı kiram. Ve tabi'in. Ve tebeud tabi'in. O büyük insanlar. Biz kim, onlar kim? Madem kimlik arıyoruz, onların kimliği Müslümanlık. Ve Müslümanlıkta takva. Sen kimsin? O zaman Müslüman değilsin. Munafık, gafir, mecusi ne kalıyor geriye? Bazı sözleri şeytan bilinçli kullandırıyor bize. Biz de sonucunu düşünmeden kullanır. Biz kim, onlar kim? E cennete annen öldüğünde merhum annem diyorsun, rahmetli annem diyorsun. Anan kim, onlar kim? deyince kızıyorsun ama. Sen de ölünce, senin içinde sen kim, cennet kim? Otur oturduğun yerde denirse kızacaksın. Çaresiz günün gelince, Ashab-ı kiramın girdiği cennete her onlardan önce gireceksin. Takva yaşamak keyfi biraz bozacağı için güya alttan alıyorsun tevazu gösteriyorsun biz kim onlar kim. Elbette biz kim onlar kim esasen. Ama Allah kapıyı açıp bizi de aynı cennete çağırmadı mı? Bizi de aynı namaza çağırmadı mı? Aynı takva bizim de hakkımız değil mi? allah Teala ashab-ı kirama birinci sınıf Müslüman, bize de sekizinci sınıf Müslüman, hiç uğraşmayın siz aynı yere gidemezsiniz mi dedi. Yoksa herkesi imanına göre Adin cennetlerine, Firdevs cennetine mi koyacak? Bazı sözleri dikkatli konuşmak lazım. Biz kim, onlar kim? Elbette Ebu Bekir radıyallahu anh'ın alt tırnağında kir olsaydı, o tutmazdı kir çünkü abdesti titiz alıyordu. Tırnağında kil olsaydı o ben olmazdım elbette bunu bilmeyecek ne var. Ama açarsa melekler yüreğimi bir yararlarsa olduğu gibi kanımın Ebu Bekir diye damladığını görürler. Seviyorum, öyle olmak istiyorum, olamıyorum ama mücadele ediyorum. Zenginlik de böyle bir şey değil mi? Herkes büyük servet sahibi olmak istiyor, asgari ücret bile bulamıyor. Madem ben servet sahibi olmadım bir daha paraya tutmayacağım diyen var mı? Ben madem zengin değilim 26 yaşına geldim hala zengin olamadım. Tövbeler olsun bir daha da para kazanmayacağım. Duyduk mu hiç böyle birini? Takva da böyle bir şey. Tamam 26 yaşına geldim 36 yaşına geldim hala takva olamadım. Kapıları kapattım Allah-u Teala? Bundan sonra kimseyi almıyorum mu dedi? Yoksa kıyamete kadar Kur'an-ı Kerim müttakilerin kitabıdır. Kim müttaki olursa onları kabul ettim mi buyuruyor? Kaç tane ayet aldı? Gazali bu ayetlerle bizi ne ispat etti? Allah takva ehli olun diye çağırıyor bizi buyurdu. Demek ki hedefimiz takva olmaktır. Allah'ın izni keremiyle takva olmamıza hiçbir engel yoktur. Hiç ama sadece tembelliğimiz. Ve şeytanın becerip alttan alma, tevazulu davranma numarasını yutturuyor bize. Bunu beceriyor İblis. Elbette sen bu Bekir radıyallahu anh'ın bastığı toprakların öpülmesine bile hak etmeyen birisindir belki. Ama Ebu Bekir de bir gün cahiliye adamıydı. Yolunu buldu. Hidayete kavuştu. Allah önünü açtı yüceldi. Aynı şey bütün Müslümanlar için geçerlidir. Madem Müslümanız Hedefimiz Müslüman olmak değil, Müslümanlıkta takva seviyesine çıkmaktır. Bugün mü? Hayır. Haftaya mı? Belki daha önce. Belki yedi gün değil, yedi saat sonra. Heyecan meselesi bu. Züğüt meselesi. Haftaya beni ecelim bulduysa, yüreğim takva Müslüman olmakla yanarken bulsun beni, ben kazandım. Ben kazandım o zaman. Ortada, orada burada sürünürken hacca gittikten sonra gelecek de takva hayat başlayacak. Veyahut yeni eve taşınacaklar da orada bir mescit yapacak evin köşesinde de ondan sonra çok takva hayat yaşayacak. Bu oyalanmalardan daha iyi. Evet. Niye bu girişi yapmak zorunda kaldık? Çünkü Gazali bu bölümde takva hayat yaşamak hedeftir. Cennete gitmek ancak bununla mümkündür diye bize ısrarla ders verdi ona devam ediyor hala. Bu takva hayat için nelere dikkat etmek lazım onu anlatıyor. Bu sebeple de biz bir giriş yapmış olduk. Şimdi okumaya devam edelim. Kultu ana. Ben derim ki şimdi. Veccettu takva bi ma'na ictenabe fudulil halali. Takvayı şöyle anladım ben. Helalin bile fazlasından kaçınacaksın. Helal haramın karşı tarafı değil mi? Bir haram var, bir helal var. Helalin bile fazlası var demek ki. Helalin fuzulisi. وَوَمَا رُوْيَ fil الْخَبَرِ meşhur Hani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem e, meşhur Haberde Efendimiz sallallahu aleyhi ve gelen haberde Hakimin Tirmizi'nin İbn-i rivayet ettiği bir şey <gülüyor> Ennehu kale innemâ sümmiyel muttakûne muttakîne Literkihimmâ lâ be'se bi'hi haderam mimmâ bi'hi be'sun <gülüyor> İnnemâ sümmiyel muttakûne muttakîne Muttakîler Muttakî olarak anılıyorlar Niçin? Literkihim çünkü onlar terk ediyorlar, bırakıyorlar. Ma la bese Sakıncasız şeyleri bırakıyorlar. Yani helali. Hazaron mimma bihi besun. sakıncalı şeyden korktukları için sakıncası olmayan şeyi de bıraktıklarından dolayı onlara müttaki deniyor fahabebtu an ajma'a bayna ma qala ulama'na rahimhumullah wa bayna ma ja'a bil 'an nabi sallallahu aleyhi ve sellem ben de istedim ki bu alimlerimizin biraz önce anlattığımız daha önceki dersi anlattığımız şeyleri görüşleriyle bu hadisteki konuyu birleştireyim feyakunu hatta jamian ve ma'nan baligan sana bir çizgi çizmiş olayım ve anlamlı bir cümle ifade edeyim dedim diyor ve şimdi sana takvayı açıklayayım ama burada bir kavram önümüze koydu helalin fuzulisi buna bir başlık açalım not defterlerimize helalin fuzulisi ne demek mübahları abartmak demek Gerekmeyen her söz, her davranış fuzulidir. Türkçe'de biz fuzuli kelimesini kullanıyoruz. Mesela tabak konuyor sofraya beş kişilik. Altıncı tabağa koydun mu bu fuzuli oldu deniyor. Gerekli değil. Bir şey haramsa, Müslüman ondan zaten uzak durur Müslüman olduğu için. Müslümanın sorunu helali abartmaktır. Mubahları aşırıya kaçırmaktır. Yemekte tam yemekte böyle oluyor. Yemekte aşırı. Uykuda, konuşmada, arkadaşlık ilişkilerinde, ev eşyasında. Bilhassa ev eşyası sorunu çok önemli. Bir şey gerekli mi, gereksiz mi? Gerekli olabilir. Oldu mu? İki senedir olmadı. Fuzuli bu. Haram mı bunu bulundurmak? Hayır. Haram değil. Ama takva insan fuzuli iş yapmaz. Fuzuli konuşmaz. Fuzuli yemez. Fuzuli ziyaret yapmaz. Fuzuli uyumaz. Fuzuli yatmaz. Fuzuli gezmez. Gezmenin de mi haramı var? Hayır. Spor maksadıyla gezer. Kaslarını geliştirmek için gezer. Canımız sıkıldı bir tur atalım diye gezmez. Temiz hava almak için gezer. Mantıklı şeyler bunlar. Hiçbir gerekçesi yok. Ben... 2000'li yılların en fuzuli, Gazali onu görseydi, o işi yapanlara bu kitabı da okutmazdı. Size haram olsun kitabımı okumayın derdi adeta. Anlamış olmanız lazım. En fuzuli şeyin ne olduğunu söylesem, telefon. Sözün fuzulisi orada mı? Orada. Gıybetin, bu haram zaten dedikodu o da haram Nasılsınlar? Nün fuzulleri. Nasılsın? İyiyim dedi. Bir dakika sonra gene nasılsın dedim. Bir saat bir dakika içinde hasta mı oldu adam? Fuzûlü bir söz o işte? Cep telefonunun adı fuzulluluk makinesi olması lazım. Aslında onunla konuşmaya niyetin yoktu. Canın sıkıldı. Boş durmaktansa arayayım. Tak aradın. Sadece babamın hayırla yad edilmesine vesile olsun diye bir hatıra nakledeyim. Bir iki sene önce dedi ki, buna bir telefon aldım beni arasın diye. Dedi buna bir mesaj geldi geçen gün dedi. Ne Ne geldi dedim baba? Dedi bana dedi bedava bir şey vereceklermiş ne o dedi. Anlamıyor telefon kültüründen elhamdülillah. Açtım baktım işte şu kadar bedava size kontür yükleyeceğiz diyor. Dedim ki sen masrafsız bir müşteri olduğun için sana bedava kontür veriyorlar dedim. Hain herifler dedi. Benim konuşmaya vaktim mi var dedi. Bana bedava ömür versinler telefonunların olsun dedi. Bu bir bakış tarzı hayata. Yani bedava kontur veriyorsun çok konuşayım diye. Çok konuşmaya baktıyor yok adamın. Kur'an okuyor, zikrini yapıyor, tesbihini çekiyor. Müslüman fuzulilik malzemesini elbette kullanacak. Yani telefonsuz hayat neredeyse artık olmaz. İhtiyarında, gencinde, herkeste var telefon. Ama fuzuli ise kapat. Bunun hadislerde bir örneği var. Alıp telefona uygulayacağız bunu. Canımız Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem israfı yasaklarken ne buyuruyor? Bir derenin kenarında abdest alırken de israf etmeyin suyu diyor. Halbuki israf olmaz ki derenin kenarında. Neden? Derenin zaten taşına oturuyorsun. Avucunu doldurdun. Ağzına su koydun diyelim. Tekrar dereye dökülüyor. Bir avuç değil de bir litre ağzına koysan israf olacak şekilde e gene dereye düşecek o. Önemli olan o suyun çok aktığı az aktığı değil. Senin kafan orada bile israf etmez kafa olsun ki mümin kafası olduğu anlaşılsın. Ümmetini bu şekilde terbiye etti gitti. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Onun için cep telefonu atalım mı? Niye atıyorsun? Onu dere kabul et. Orada bile israf etme. O senin deren olsun. Bedava kontur veriyorlar. Vakit bedava mı? Vakit bedava mı? Konuşmaların hesabı yok mu? Çok konuştukça gıybete gireceksin. Nemime'ye gireceksin. La yedhulul cennete nemamun Dedikoducu cennete girmez diyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. E cep telefonu da bunun sebebi ise kesersin kablosunu. Konuşmazsın fazla. Müslüman frenleri olan bir insandır. Önüne atılan her oltaya takılmaz. Her oltaya takıldın mı Müslümanlıkta? Sorun var demektir. Neyi konuşuyoruz? Takvaya engel olan bir başlık açtı Gazali. Helalin fuzulisinden, mübâhin fuzulisinden kaç dedi. Çünkü nimet bolluğu içerisinde müttaki olmak zor. Ama imkansız değil. Zor. Daha kolayı ne bunun? Helallere, Mubahlara sansürlü yaklaşmak. Ama bu da madem peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dere kenarında bile suyu israf etmeyin dedi. Biz de o zaman bir bardağa suyu alırız. Bir bardak 200 miligram avucumuza döker onu merhem gibi süreriz abdest alırken. Böyle mi yapalım? Estağfurullah böyle de değil. Bu da pintilik. Maşrabayı kafandan dökme, merhem sürer gibi de abdest alma. Mesela musluğu açıyorsun, abdest alıyorsun, bir de ayaklarını yıkayınca kapatıyorsun musluğu, işte israf. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin banyosu bile yaklaşık olarak 2 litreydi. 2 litre suyla banyo yapıyordu. İşte düşünün evde banyo yapıyorlardı, evde de sifon su gideri yoktu. Toprak evde demek sızıp gidiyordu, o kadar az su döküyordular. Abdesi ne kadarla alıyordu düşünün işte. Çok rahat diyebilirim ki yarım litre suyla abdestini alıyordu. Musluğu açar da hem de sonuna kadar. Ondan sonra da bir de ayağını yıkadıktan sonra, hatta kurulandıktan sonra musluğu kapatırsan helalde fuzulilik yapmış olursun. Biz su parasını veriyoruz belediyeye. Biz belediyenin suyu getirme parasını ödüyoruz. Allah'ın yaratma ücretini ödemiyoruz ama. O, o ücreti helal etmiyor israf edene. Evet. Bu Notumuzu unutmuyoruz. Helal'in fuzulisi takvaya engel dedi Gazali. Fa sana diyorum ki التقوى, takva takva 2. üst üste. Huwa ijitanu kulli ma tafawu minhu dararan fi dinike. Takva 2. üst üste dinine zarar vermesinden çekindiğin her şeyden kaçınmaktır. Bu senin dinine zarar verir düşünüyor musun? Onu bırakarsan takvasın. Ela atera görmüyor musun? Ennehu yukalu lilmeridil muhtemî Hastalığa karşı tedbirli alan yani işte bu bana dokunuyor, şekerim var, kaşıntım var diye belli şeyleri yemeyen birisine innehu muttakin adam kaçınıyor deniyor buradaki müttaki yani adam çekiniyor yemeye çekiniyor. Bundan niye yemiyorsun? İzicten ebe kulle şeyin yedurru bedeni min taam au sharabin Yemek, su, içecek, meyve ve benzeri ne varsa niye yemiyorsun dendiğinde adam tedbir alıyor deniyor. Niye bedenine zarar verecek? Sen de dinine zarar verecek şeyi çekinceceksin yemeyeceksin, kullanmayacaksın, uyumayacaksın, konuşmayacaksın, müttaki olacaksın. Summe allazi yukhafu minud darar <gülüyor> fi emrid dini Din konusunda korktuğumuz yani korkulması gereken <gülüyor> zararlı şeyler iki türlüdür. Mehzul haram ve'l Saf haram ve har günahlar ve fudulul helali ve Helalde fuzulilik. İki şeymiş demek ki dine zarar verecek olan. Oldu, alkol. Alkol zaten mahza haram. mahzane ne demek? Olduğu gibi demek. Mahzâ haram. E, fuzuli olduğunda ne? Portakal suyu bir bardak şifa. 2 bardak normal, üç bardak fuzuli. Hastaysan, şeker hastasıysan bir bardak da fuzuli ki anl astighal bi çünkü helalin fazlalığıyla uğraşmak vel in mimhaka fihi yastecirru sahibi ilil harame ve helallere dalıp gitmek yani mubahlara, onu yapanı harama kaydırır İsyana çeker ve zalike Lişarahin nefsi ve وَتُوْيَانِهِ yani. Şara oburluk demek, bağımlılık demek. Nefis, bağımlı ve azgındır. Yani mesela işte portakal suyundan hoşlandı. Bir bardak verirsen tadında bırakarsın. Nefis, orada biraz daha vardı onu da sıksana der. Bir bardak daha sıktırır, nefes alamayacak hale gelir. İki tane kalmıştı onlar çöpe gidecek onları da sık der. Onlar çöpe gitmesin midesini çöpe gönderir. Mide hastalanıyor bu sefer. Nasılsın iyi misin derslerin nasıl yeni evlendin çocukların nasıl bitecek bir muhabbet 30 dakika sürer. Halbuki 2 dakikalıkta da o muhabbet fuzuli. Fuzuli ne yapıyor gıybeti çağırıyor. Nemime'yi çağırıyor. İsyanı çağırıyor. Öbür harama davetiye getiriyor. ve temerrüdü'l-heva ve isyanı arzular e, sebebiyle ar, a, a, abartır, isyankâr olur. Fe men eraden yemana darara fi emri dinihim kim dini konusunda garantide olmak istiyorsa ictenebel khatar tehlikeden uzak duracak. Femtana an fudul'l-halal helalın fuzulisinden uzak duracak. Hazran en yajru ila mahzı'l-haram hazran Tedbir olsun diye demek. Saf bir harama, tam harama götürmesin onu diye. <gülüyor> Alâ mâ sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sözünü unutmuyoruz. لِتَرْكِهِمْ مَا لَا بَأْسَ بِهِ هَذَرًا مِمَّا Sakıncasız şeyi bile sakıncalısıdan kaçınmak için terk edilir. Yani لِتَرْكِهِمْ فُدُولَ الْحَلَالِ yani helalin fuzulisini terk ettiler hadarani anil vuku'i fil harame harama düşme korkusundan dolayı fettakual baligatul jamiatu tam bir takva tarifine gelince iki nokta üst üste icitna bu kullim kulli ma fi dararun li amri dine dine zarar veren her şeyden kaçınmaktır ve'l maasiyetu ve'l fuzulu o dine zarar veren şey de masiyet. Masiyet ne demekti? Haramlar. Vel fudulu Fazlalık, fuzuli şeyler. هَذَا تَفْصِيلُهَا Sana anlattığım şeyin ayrıntıları budur. وَاَمَّا اِذَا اَرَدْنَا تَحْد۪يدَهَا عَلَى مَوْضُوعِ عِلْمِ الشَّرْعِ Tam keskin bir tarif yapmamız gerekiyorsa şeriat ilimleri açısından فَنَقُولُ o zaman deriz ki haddut takval jamiu takvanın tam kapsamlı tarifi hadd tarif demek. Tenzihul kalbi an şerr lem yesbik anke misluhu. Kalbini yapmadığın bir şeyden uzak tutmaktır. Alkol uzak tutacaksın. Haramların herhangi biri uzak duracak. Düştükten sonra derdin tövbe olacak ondan sonra çünkü. Ondan sonra artık takva kalmadı, tövbe kaldı. Takva temiz kalmak demek. Temizlik gittiyse, kirlendiysen takva devreye girecek. Takvadan sonra tekrar bir temizlik mücadelesi yapacaksın. Bikuvvetil azmi ala terki. Bunu da nasıl sağlayacaksın? Onu terk etmeye, yapmamaya azimet göstererek. Hatta yasıya değer ki vicayeten beyne ve o beyne gülüşlerin öyle ki bütün kötülüklerle senin aranda bir tampon olacak bu takvan senin. Tüm müşşuru darbani. Şer. Ne demek şer? Hayirin ters tarafı. Kötülük yani. Hayır iyilik, şer kötülük. Tüm müşşuru şerler darbani. İki çeşittirler. Şerin asli gün Asası şer, aslen kökün şer olduğu şey. Ve manuhi anhu yasak olan şeyler bunlar kelmeası, haram diye bildiğimiz büyük günahlar. Ve şerun gayru asliyün, aslında kötü olmayan şeyler var bir de. Aslında kötü olanlar var, aslında kötü olmayanlar var. Ve manuhi anu teadiben, tedbir için eğitmek için, uyarmak için yasaklanmıştır onlar. Wa vu fudulul halali. Bu da fuzuli halaller, kel mubahatil ma'khude bi'şehavati, şehvetten dolayı e, işlenen mubahlar bunlardır. Şerleri yeni bir başlık açtı buraya önemli tekrar olur. Şerleri ikiye ayırdı. Kökü şer bunun. Alkol, zina, kumar, faiz. Kökten şer. Aslında şer değil, biz yetişelim, biz korunalım diye yasaklanmış, yani dolaylı şer diyelim. O da helalin fuzulesidir diyor. Aslında kötü değil ama sen bir daldın mı ona, ipin ucunu kaçıracaksın, kaybolup gideceksin. Burada bir örnek vereceğim, çok iyi anlayacak bilhassa hanım kardeşleri buna. 4-5 yaşında bir çocukla çarşıya çıktığında annesi. Çarşı yasak yer değil. Çocukla çıkmak yasak değil. Çocuğun dükkana bakması yasak değil. Oyuncakçıda durması yasak hiçbir Hiçbiri yasak değil. Hep bunlar helal. Yani helal diye adlandıralım. Muba. Ama çocuğun annesinden duyduğu en önemli uyarı nedir? Elimi bırakma oğlum kaybolursun. Elimi bırakma kaybolursun. Elimi bırakma. Helal ama anasının elini bıraktı da anası o dükkana bakarken o da bu dükkana baktı mı çarşı kalabalık gitti çocuk. Aslında yasak değil. Serbest çocuk orada ama oranın adamı olmadığı için kaybolacağı için orada sınır getiriyor annesi. Helaller de böyle. Mubahlar böyle. Yasak değil aslında. Ama bir daldın mı sen oyuncakçıya anneni kaybedersin karakolda soluğu bulursun. Karakola götürürler seni annen ağlarsızlar akşama kadar. Kayboldu çocuğum şunlar kaçırdı bunlar kaçırdı diye terör örgütü kaçırdı diye. Akşam karakolda alırlar seni. Bir sürü ağlamış olursun. Helallerde de fuzuliye daldığın zaman bu oluyor işte. Fuzuliye iş yapıyorsun karakol neresi? Allah'ına azabı. Anamız kim? İşte Efendimizin şefaati, salihlerin duası. Arayıp bizi buluyor karakolda. Tövbe istiğfar ediyoruz. Bu, bu manzaraya benziyor. Yoksa niye şerrin kökü şer, dolaylı şer diye ayrım yaptı? Bundan dolayı. Süm fel ula yani bu e, bahsettiğimiz kötülüklerin, masiyet olanları, asli kötü olanlar. Takva farz. Bu yani birinci çeşit takva hangisi? Onu tekrar karıştırmamak için söylüyorum. Birinci çeşit takva hangisi? Aslı kötü olanlar. Onlara karşı takva, haramlara karşı takva farzdır. Takva farz. Yelzemu bitarki azabun nar. Buradaki takvayı terk edersek ateşe düşeriz. Ve'saniye takva hayr ve edeb. Fuzuli helalle ilgili olan takva ise bir hayırdır. Edeptir. Kazanlıştır. Yelzemu bitarki el hapsu ve'l O takvayı ikinci boyuttaki takvayı terk edersek kendimizi hapse attırırız. Karakola düşeriz ve tayiru vel laum melekler bizi ayıplar kınarlar bizi. Femen eta bil ula fehu fi dıracete dunya min et takva. 1. basamağı. Hangisine diyor birinci basamak? %100 yüz haram olan şeylere karşı takva. Bunu yapana dünyada takva ehli deniyor. Ve ye menziletu mustakime taat. Taat yolunda müstakimdir. İttina sıratal müstakimin adamıdır. Haramlardan uzak duruyor ve men eta ikinci basamağa dolaylı fuzuli haramlar fuzuli şeylerdeki takvayı sağladığında da fevo fi deretil takva takvanın zirvesine çıkmış oluyor bu sefer. Ve zalika menzile mustakimi terkil mubah. Mubahları bile terk edenlerin düzeyindedir. İkinci namazından çıkmış tabiinden biri İkinci namazından çıkmış, evine gidiyor. Şimdi bak fuzuli'yi nasıl uygulamışlar Allah'ın dostları. Cemaatten biri durdurmuş onu. Selam aleyküm selam. Bu caminin önünde biraz oturalım. Seninle bir muhabbet etmek istiyoruz. Olmaz mı demiş. Olur demiş. Elini yukarı kaldırmış. Güneşi durdurun oturayım demiş. Ne demek güneşi durdurun oturayım? Yani ikindiği kıldık, akşama az bir şey kaldı. Güneş akşamı getirecek. Güneş dönüyor çünkü. Benim ömrüm akşama gidip gitmeyeceği belli değil. Siz benim bu caminin önünde oturup muhabbet etmeye çağırıyorsunuz. Zaman gidiyor. Durdurun zamanı, ömrüm geçmesin. Git evine demişler de, sen de oturulmaz. Adamın, bu ne işte? Fuzuli'yi durduruyor hayatında. Bu da takvanın zirvesi. Tam takva. Halbuki caminin önünde oturup nasılsınız kardeşim? İyiyiz, çoluk çocuğunuz nasıl, bir ihtiyacınız var mı demek sünnet üstelik. Ama o nereden korktu? Bunlar beni oturur akşama kadar muhabbet ettirirler burada. E ben evde Kur'an okuyacaktım. Belki de çoluk çocuğunun bir meişet işi vardı. Belki bağına gidecek, üzümleriyle uğraşacak adam. O da Allah'ın emri rızık diye emin edecek. Daha önemli iş olduğu için o muhabbeti fuzuli görüyor. Güneşi durdurun oturayım burada diyor. Git işine demişler. Güneş durur mu? Güneş durmazsa ben de durmam. Ben de çalışırım. Demek ki takva sadece faiz yememek, zina yapmamak değil. Bunun bir üst kademesi daha var. Herkese helal olan şeyleri bile terk ediyorsun. Fazlasını ama. Tamamını terk etmek yanlış bir şey. Fizâ cem'a le abdü kul ikisini de birleştirirse bunların birinci ve ikinci takvayı yani a'ni ictinabe kulli ma'siyetin ve yani a'ni kastediyorum söylemek istiyorum hem günahların hem fuzulilerin takvasını yaparsa fakat istekmale ma'nat takva takvayı tamamlamış olur. Ve kâme takvanın hakkını vermiş olur ve camaa kullu fiha. Bu takva ile ilgili bütün hayırları toplar ve hazaul varul kamil. İşte vera dediğimiz budur. El vera diye bir kavram çıkardı karşımıza. Takva neydi? Haramlardan korunmak. Haramlardan korunmuşla bir de fuzuli olan işlerden de kendini korudun mu helal de olsa vera düzeyine geldin demektir. Bu zirve artık meleklerle selamlaşıyor. Bu bir santim daha uzatsa göklerdeki meleklerle tokalaşacak. وَهَذَا هُوَ الْوَرَعُ kamil. <الْكَامِل> i̇şte tam vera denen budur. اَلَّذ۪ي هُوَ مِلَاكُ اَمْرِ <الدِّين> Dinin ruhu da budur zaten. وَذَلْكَ مَنْزِلَةُ edebi işte edep dediğimiz seviye ala ba billahi teala Allah'ın kapısındaki kulların edebi budur. Fehaza ma'ne't takva ve beyanaha fi'l cümleti Takvanın manası ve açıklaması özet olarak budur. Fefhemhu. Sen bunu anla muvaffakan inşallahü teala Allah da seni muvaffak etsin. Fe in eğer diyecek olursan ki, f-fasillenel an, şimdi bize açıklayıver. Hadel meana fil nefsı ve istigmaluhu Yani nefis konusunu sen bize anlatıyordun, birdenbire takvaya geçtin. Nefisle bu takvayı nerede bağlantılı hale getirdin? Bir açıklayıver bunu bize dersen. F-innell hacete jaat min ya yani böyle bir ihtiyaç ortaya çıktı. Dine aleme keyfe nelcumu nefse bu hadaıl manenıl takva. Senin açıkladığın takva gerçeğiyle nefsi dizginleme ve disiplin etme bağlantısını kuramadım ben. Dersen eğer. o zaman derim ki sana ecel. Evet. Ecel naam demek. Evet inma tafsiluhu fi amri hadhihi en bu takvanın nefisle bağlantı konusu entekumu alay bir kuvwati al-azme nefse güçlü bir bağ koyman yani onu iyice zapt etmen ve temneha an kulli maasiyatin onu her günahtan uzak tutman ve tasunha an kulli fudul her türlü fazlalıktan da onu alıkoyman içindir. Fi iza fa'alte böyle yapabilirsen kunte qad ittaqaytallahü teala. O zaman sen yani bu nefsi bu şekilde benim sana söylediğim takva ölçüleriyle zapt edebilirsen ittaqaytallahü <gülüyor> teala tam Allah'tan takva ile yaşıyorsun demektir. Fi <gülüyor> aynike gözünde ve <gülüyor> udunike kulağında ve <gülüyor> lisanik dilinde ve kalbik ve kalbinde ve batnike, karnında ve farjik ve cinselliğinde ve tüm ağızayık bütün organlarında takvaya ulaştın demektir. Ve elcemde bileceğimit takva. Sen onu takva ile dizginledin. Ve lihadelbebi şarhun yatul. Bu konuda uzun sözler var. Vaka eşarname ileyi fi kitabı ihpiai ulumul din. Biz İhya-i Ulumuddin ism-i kitabta bunlara işaret ettik. Wa emme allazi la budde minhuha huna. Burada muhakkak söylemem gereken bir şey var. Fe en nakul şöyle söylemeliyiz. Men arade en yetteki Allahu taala şimdi altını çiziyoruz bundan sonra. Allah'a takva ile kulluk yapmak isteyen fel gözetsin. Gözetsin ne demek? Kontrol etsin. <gülüyor> Ra'a yura'i murâ'iyeten. Ra'i çoban demek. Gözeten. Fel <gülüyor> yura'i gözetsin el-e'bâ <gülüyor> el-hamsete. Beş organına dikkat etsin. Fe innehunnel usulu İşin aslı onlardır. Takva. Nerede olacak takva? vehiye El-aynü göz. Vel-üzünü <gülüyor> kulak. Vel-lisanü dil. Vel kalbu والقلب قلب والبطن بلدانهاsı. Karın ve bölgesi. Feyhruzu aleyha bi siyane leha. Kim takva olmak istiyorsa bu 5 organı kontrol altında tutsun an kulli ma yuhafu min fi emri din. Din konusunda bu 5 organın yapabileceği, zarar vereceği şeylere dikkat etsin. Min maasiyetin ve haram Günahlar haramlardan ve fudulin fazlalık işlerden o israfin ve israf etmekten min helalin helal konularda. Haramda zaten korkuyorsun. فَيْذَا حَصَّلَ سِيَانَةَ هَذِهِ الْاَعْضَاءِ Bu organları korumayı becerebilirse فَمَرْجُوُّنْ umulur ki en yük saira erkânihî diğer organlarını da Allah'ın izniyle kontrol eder. Ve yine kadı kâma bittakwa tam bir kapsamlı takva yapmış olur, bir cemiyi bedenihi, bütün bedenine bu beş organ. Hangisi beş organ? Göz, kulak, dil, kalp, karın bölgesi, mide. Yani karınla ne kastediyor? yeme şehveti ve cinsel şehvetleri kastediyor. bununla bütün bedenini koruma altına almış olur. Bu beş şeyle Gallahi azza ve cel Allah için yapmış olur bunu. Fedae'til hace şimdi ortaya bir ihtiyaç çıktı. İla beyane hamsete fusul li hadi'l a'za. Şu beş organı sana açıklamam gerekiyor şimdi. Ve tafsilima yahrumu fi hakki kulli vahidin minha bu beş organdan her birinin takvayı nerelerde uygulayacağını, nelerin ona haram olduğunu, ala kadri mâ yelîku bihe kitap, bu kitabın hacmi boyunca sana açıklayacağım şimdi, dedi. Böylece gazalimiz rahmetullahi aleyh, takvayı getirdi, getirdi, getirdi, beş organa daralttı. Göz, kulak, dil, Kalp ve karın. Bu beş şeyi kontrol et, bütün bedenin kontrol altındadır. Şimdi bu noktadan sonra Teala bize bu beş organ hakkında ayrıntılı bilgi verecek. Yani şöyle söyleyeyim, bize gazali Müslüman gözü tarif edecek. Gözün Müslümanı nasıl olur? Müttaki göz diyecek. Kulak Müslüman olunca nasıl olur? Kalp Müslüman olunca nasıl olur? Bu açıklamalara girecek. İnşallah Teala bir dahaki derste bu açıklamalarını dinleyeceğiz. Hala bizi şu dertler dünyasından dertsizlik diyarı cennete gidiş güzergahına götürmeye çalışıyor. Rahmetullahi Aleyh sallallahu aleyhi ve sellem ala ve ala alihi ve rabbil <gülüyor>